Radyo Tiyatrosu Yaz Yağmuru Mehmet Hamdi Tanpınar'ın hikayesinden radyo için uygulayan ve yöneten Zihni Küçümen Efekt Korkmaz Çakar Oynayan Sanatçılar Sabri Toron Karacıoğlu Kadın Tijampar Zeher Hale Akınlı Ayşe Tanju Tuncel Garson Argun Kınal Baba Sükan Kahraman Kalfa Cevzaşipal, Dede Cemil Şahman Boğazın karşı yakasında bir yalıda otururum Mesleğim yazarlık Yıl 1944 Savaş hala olanca gücüyle sürüyor Bu yaz yalıda hizmetçi kadın Ayşe ile birlikte yalnızım Karım ve çocuklarım Neyse onu sonra anlatırım Yağmurlu bir yaz sabahı yalıya dönüyorum ...kapıdan girince bahçede yabancı bir kadın gördüm ve şaşırdım. Şaşırdım çünkü bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında... ...kurumuş palmiyenin gövdesine dayalı... ...yüzünde her şeyden habersiz çok mutlu bir gülümseme vardı. Islandığınızın farkında mısınız? Size garip gelecek ama sarmaşığı düşünüyordum. Sarmaşığı mı? Evet. Bu tür ağaçlara hep bir sarmaşık sararlar da... Yani adettir. Acaba kurudu mu? Belki de o gece yanmıştır. Hangi gece? <gülüyor> Aldırmayın. Belki de kesmişlerdir. <gülüyor> Bağışlayın ama bu yağmurun altında ve bu yaşta... Gelinize gitti değil mi? Ben de sözde buraya yağmurdan korunmaya gelmiştim. Hadi gelin gelin hasta olursunuz. Ee, içeride kurulan. gelin. İnsan hiç olmazsa şu kapı saçağının altında dururdu. belki de ıslanmak istedim. Bu yabancı kadına sanki birdenbire alışmış gibiydim. Buyurun buyurun içeri girelim. Teşekkür ederim ama... ...komşularınız yabancı bir kadını eve aldığınızı görürlerse... ...beş yıllık evim bu. Bir konuğum gelmiş olamaz mı? Oh, Sırılsıklama olmuşum. Üstelik çoraplarıma kadar da çamur. Nasıl temizleneceğim şimdi? <gülüyor> Banyo bu tarafta. Ee, size şof beni de yakayım. Aa, bakın şu kapı yatak odasına açılır. Dolapta karamon ufak tefek eşyasını bulabilirsiniz İsterseniz odanın kapısını ilçerden kilitli Siz temizlenirken ben de çay pişireyim Sağ olun çok iyisiniz Daha kendim de çay içmedim Sabah gazetelerini almaya çıkmıştım Yolda yağmura yakalandım İşte çaylar hazır Aa, Bakıyorum sizde Nasıl buldunuz elbiseni? <gülüyor> Aa, neden biliyorsunuz? Çok mu acayip oldu? Yok <gülüyor> yok. Hayır ona gülmiyorum. Bu karmın Avrupa'ya yaptığı tek gezi dönüşü getirdiği çay elbisesi. Oysa ben sırtınıza basit bir şeyler geçireceğinizi sanmıştım. <gülüyor> ne yapayım? Dayanamadım. Çok güzel bir elbise. Eski buyumdur. İyi bir şey buldum bu. Mu mutlaka giyerim. Dolapta daha güzel bir şey vardı ama... Açık mor zemin üstüne kahverengi sırma filigranlı elbisedim. <gülüyor> Biliyorum o size gerçekten daha çok yakışırdı. Yazık ki yelpazem yok. Nasıl yelpaze? Basbayağı yelpaze. Bu elbiseyle iyi giderdi. <gülüyor> Beni küçüklüğümde hep teyzeme benzetirlerdi. Onun eski zaman işi güzel bir yelpazesi vardı. Bana teyzemin elbiselerini giydirirler... ...onun gibi konuşmamı isterlerdi. Hiç akıl alacak iş mi? Her beğendiği şeyi sırtına geçirmek uyudu da onun mu? Garip. Karınız benim boyumda olmalı. İnşallah elbisesini giydiğim için darılmaz. Aynaya baktıkça... Bağışlayın bu aynaya nasıl dayanıyorsunuz Çok çirkin Saydam şeyden çerçeve olur mu İnsan dışına taşıyormuş gibi geliyor O ayna bize düğün armağanıdır Karımın eski nişanlısından geldiği için üstünde fazla durmadım <gülüyor> Onur meselesi yapmışsınız anlaşılan ee, Karımın darılmasına gelince hiç merak etmeyin Şimdi o Antalya'da Çocuklarımla birlikte ee, Karımın adı Hatice Seher'dir Çocuklar Hacce derler ben Seher derim ee, Başleyin sizi dinleyemedim Hala aynada elbisenin bana gidip gitmediğine bakıyordum Hem zaten evde kadın olmadığını anlamıştım Nereden anladınız? Ben anlarım Kadın olan evde bu kadar uysallık olmaz ya. Şu yağmurda denizi ne kadar kötü gösteriyor Oo, Bakıyorum çalışma masanızda Koruyucu meleklerinizin karşısında çalışıyorsunuz Evet çocuklarımla karımın resmi Güzel çocuklar Hele kızınız çok güzel Karım da güzeldir Karımı güzel bulmuyor musunuz Çayınız çok nefis olmuş Afiyet olsun Buraya nasıl geldiğimi merak etmiyor musunuz Şey sizin anlatmanızı bekliyordum <gülüyor> Dün geceyi annemle birlikte Bağlar başında uzak bir akrabanın evinde geçirdik Annem sabahleyin Beyinde oturan bir arkadaşına uğramak istemişti Ben de nedense çocukluğumdan beri yaz yağmurunu severim Onu arkadaşına bırakıp Yağmur altında dolaşmaya çıktım Nedense yağmur karşısında iradesizleşiyorum Her şey o kadar değişik oluyor ki Bir geceden söz etmiştiniz Hani sarmaşıklar için Yanmıştır falan demiştiniz ee, Evet başka bir şeyle karıştırdım herhalde Misafirlikte iyi uyunmuyor Sabahliğinde erken kalktık Bizi şafak seyrine çıkarttılar Ta çamlıca'ya Hiç böyle ikram gördünüz mü <gülüyor> Belki de iyi diye. neyse Vaktiyle biz de bu taraflarda oturuyorduk Evimiz yandığı zaman ben çok küçüktüm Bahçe bana onu hatırlattı. Gerisini uykusuzluk ve yağmur... ...birlikte tamamladılar. İnanır mısınız? Siz geldiğiniz vakit... ...kendimi eski evimizin bahçesinde sanıyorum. Sahip. Evet, inanın. <Gülüyor> Dün çok acayip bir gece geçirdik. Ev sahipleri belki dünyanın en iyi yürekli insanları. Ama ne yaparsın ki? Hepsi dertli. Kendi dertleri değil, başkalarının dertleri. İşinden haksız yere çıkartılan bir Batman... Onarılmadığı için yakılan bir komşu evi Çocuğuna iyi bakamadığından Ölümüne neden olan bir ahbap Ayna taşı çalınan eski çeşme Hepsine yetişmeye Dertlerine çare bulmaya çalışıyorlar Hatta eski dertleri Eski olayları birbirlerine hatırlatıp Üzüldükleri bile oluyor Gece neden uykusuz kaldınız Rüyalardan ama bu benim kabahatim oldu Taha eskiden bir kere duymuştum İlk kez yatılan bir evde başaltına sofradan çalınan bir ekmek parçası konursa insan çok doğrucu rüyalar görürmüş Dün akşam nedense aklıma geldi Çok mu rüya gördünüz? Çok değil bir tane Ama yeterliydi bir daha uyuyamadım 27-28 yaşlarında olmalı Ama 18'inde de olabilir Hatta 15'inde bile İnanılmaz derecede çocuk kalmış Yağmurun altında geceden kalmış bir rüyaya benziyordu. Biraz da cins bir hayvan. Daima en çekici duruşları buluyor. En güzelini. Kuşkusuz hiç düşünmeden hem de. Daldınız. Ha? Şey sizi düşünüyordum. Daha doğrusu gördüğünüz rüyayı. Onu sormayın korkunç bir şeydi. Neyse şu yağmura bakın. Nasıl da insanı kendi içine çağırıyor. Ben çokluk rüya görmem. Zaten sevmem de. Yaşadığım anı severim. Günü gününe yaşamak en güzeli bu değil mi? Birbiri arkasından gelen şeyler mi? Ve onların altından çok başka şeyleri düşünmek <gülüyor> Bunu da nereden çıkardınız şimdi? Vaktiyle karımla bir sinir doktoruna gitmiştik Doktor karıma çocuğunuz var mı diye sormuştu e, e, Başlayın. E, siz de evli misiniz? Evet evliyim Hem epeyce oluyor evlenelim <gülüyor> Ama çocuğumuz yok Doktor musunuz siz Aha. Doktorlar bana hep çocuk tavsiye ederler de Yani sinir doktorları Yaranızı deştim galiba Beni siz de acayip buluyorsunuz he? Rica ederim Evliyim ama kocama karşı sorumlu değilim Anlayamadım Kocam galiba deli Beni de sevmiyor artık Hatta bir kez öldürmek bile istedi Sahi mi Denizle birlikte yüzüyorduk Ben yüzmeyi çok severim o da iyi yüzler. Zaten bu yüzden tanışmıştık ee, Bir gün suda şakalaşıyorduk Birdenbire omuzlarımdan beni suya iyice batırdı Sonra da suda tutmak ister gibi Elleriyle omuzlarıma abandı Güçlükle kurtulabildim Belki şaka yapmıştır canım Hayır iyi biliyorum Önce ben de öyle sanmıştım Ama sonra düşününce Hele gözlerini hatırlayınca Göz korkunç bir tanık değil mi? Ya da korkunç bir ayna Her şeyi açığa vururlar Hele duygularımızı gizlemek istediğimizde bakışlarımız nasıl değişir? Hı hı, kas olurlar. Biz de gizledik sanırız sözde. Peki neden ayrılmıyorsunuz? O da ayrı bir mesele. Belki acıyorum. Bana çok ihtiyacı var gibi geliyor. Belki de seviyorum. Evet kuşkusuz seviyorum. <gülüyor> Bu anlatılacak şey değil zaten. Şimdi ayrı yaşıyoruz. Hı, ayrı yaşıyorsunuz. Hı. Şuradakiler plaklarınız mı? Bakalım neleriniz var Oo, Bu kadar güzel şeyleriniz varken Bir de beni deli deli söyletiyorsunuz <gülüyor> Ev sahipliği yapmama pek fırsat vermediniz sanırım Şunu çalıyorum Bu durum ne garip Şu müziği dinledikçe kendimi dinliyorum sanki İki saat önce birbirimize yabancıydık. Müzik ikimizi bir noktaya indirdi. Şimdi bu noktada zenginleşiyor, yoğunlaşıyoruz. Yoksa bu adamla yalnız birbirimizi anlamak için mi dünyaya geldik? Kuşkusuz böyle olacak. Omuz omuza yapışmamız başka neyle açıklanır? Neden elini tutuyorum onu? Elinizi öpebilir miyim? Öptünüz bilim. Öbür yüzünü çevireyim plan. Durun. Kendimizi zorla büyülüyoruz. Vazgeçin. Bir kedi gibi gerinip kalktı. Bütün güzelliğine rağmen acınacak bir şey var bu kadında. Müzikten korktu. Hakkı da var. Yağmurun kapattığı bu odada her çılgınlık olasın. Şuraya bakın. Ortaköy üstünde nasıl şimşekler çakıyor. Beni şu kara bulutlar bitiriyor. Soluklarımız birbirimizi yakıyordu. Bu yakınlaşma deminki gibi değil. Başka bir şey bu. Gidin açın. E ama. Koşun açın. Ah, oh, sen miydin Ayşe Hanım? Şey, sevmi şuraya koyayım da. Göm derindi sanki mübarek. Ya ya. Bir şeyi dönerken sarıktan bu olacaktım. Geç geç kurulan biraz. Sizi ihmal ettim beyefendi. Evden çıkarken anahtarı da aceleden unutmuşum. Ee, Zarar yok can. Sözde buradaki işimi bitirip İstanbul'a geçecektim de hastaneye kızıma gidecektim. Ee, götüreceğin çamaşırları geceden hazırlamıştın ya. Ee, ne ne oldu? Ne var? Niye sarardın? Hanımın elbisesini giymiş bu yabancı kadın kim? Ha. Kocamdan kızımdan sonra şimdi de hanımdan da aynı hakikate uğruyor? Anlıyorum anlıyorum Altı yıldır karıma ne kadar bağlısın Seher hanımefendi benim her şeyim. Üzülme hanım Benim de başıma aynı şey geldi Bahçe kapısını açık bulmasaydı felaketti Bakın elbiselerime ne durumda Çoraplarımdan sular süzülüyor Öyle mi Peki kızım elbiseleri düşünme Ben onu şimdi size kurutur ütülerim Yalnız siz benim mutfağımdan çıkın lütfen Tabi tabi Ne oldu bu elbise size çok yakışmış. Kızıma benzettim birden. Kızının güzelliğini bütün semt halkı hala unutmamıştır. Ne oldu ona? Öldü kızım. Öldü. Ya bağışlayın Belki de büyük kızımın o kadar hoyrat, acemice dişi olmasına, hayatını berbat etmesine neden olan da ölen küçük kızımın güzelliğiydi. Hadi gidin artık. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne gibi? Siz her zaman böyle misiniz? Hizmetkar kadını bile birden büyülüy verdiniz. Oysa Seher için çıldırır. Seher? Ee, karım. Aa, evet anlıyorum. Ama biz kadınlar birbirimize anlarız. Biliyor musunuz? Çok iyi bir kadın şu Ayşe hanımınız. Allah razı olsun. Ne yapardım ben o elbiseyle dünyada ütüleyemezdim. Hiç beceremem böyle şeyleri. Buruşuk buruşuk pasaklı kadınlar gibi gidecektim. Evet. Hava açıyor galiba hmm, Sarayburnu tarafından açıldı mı bir daha kapanmaz Orta köy sırtları da aydınlandı Ne yapacağımı Nasıl davranacağımı bilmiyorum Hiç bu kadar duygusal olmamıştım Plak mı çalsam Gitse uzaklaşsa O zaman onu daha iyi düşüneceğim Onunla daha iyi anlaşacağım Gene daldınız Ne o Ayşe Hanım? Neden ağlıyorsun Bilmem Dur, dur Gözlerini süleyim İyice açılıyor hava Gene bir ağlama sesi duydum Ayşe Hanım mıydı ee, neden Efendim kocası bir başka kadın sevdiği için bunu boşamış e, Ardından büyük kızı bir serseriyle kaçmış Sonra da küçük kızı hastalanarak ölmüş Daha sonra büyük kızın Adana'da bir barda çalıştığını öğrenmiş Kız sonunda hastalanıp İstanbul'a geldi Kendi bahtsızlığına ağlıyor e, Buna biraz da siz neden oldunuz Neden Ölen kızını hatırlattınız ona sizi güzel buldu Oda mı Üf, Benim uykum var ee, Gidin içeride uyuyun hadi, hadi gidin Gülünç olmaz mı ne? Bakın yağmur dindi artık Sonra misafirlik oynamaya benzer Gidecek Bu tatlı işkence doğal olmayan durum sona erecek Ben şu kadıncağıza biraz yardım edeyim Kendi elbiselerini giymiş geliyor Mavi ketenin içinde çıplak boynu Kollarıyla bir başka güzel olmuş şimdi Beni vapura kadar götürürsünüz değil mi? Memnuniyetle buyurun Güneş kavuruyor etrafı Şu taraftan çıkalım Bir dakika hiç yandaki bahçeye girdiniz mi? Birkaç kez kapısından baktım Hoş kapısı bacası da yok ya Birileri almış geçen yıl Onlar da acayip insanlar Hiç insan bir kapı yaptırmaz mı evinin bahçesine? Havuzu duruyor mu? Ha? Bilmem var mı yok mu farkında bile değilim Olması gerek vardır mutlaka Nereden biliyorsunuz? Canım bizimkile kıyasla söylüyorum Görmüyor musunuz? Bu bahçe burada bitmiyor Hiç öyle duvar diplerine süs ağacı dikilir mi? Bunların sürüp gitmesi gerekir boylu boyunca İsterseniz bahse girelim Ben de sizinle İstanbul'a geliyorum Buyurun memnun olurum Gitmeseniz olmaz mı Nasıl olsa arkadaşınızda kalacaktınız Anlamıyor musunuz Yağmur bitti Zaten çok yorgunum ne Yağmuru tekrar yağdırmak elimden gelmez Başka gün gelirim O vakit sizin için gelmiş olurum Daha iyi olur Hakkı da var O kadar çaresiz Öyle isteksizim ki Hadi girelim şu komşu bahçeye İşte havuz Demedim miydi size Kurumuş Duvarları çökmüş çatlamış Ama yerli yerinde Şöyle oturalım mı? Kenara geçsek ee, Olur Niye daldınız gene? Ee, yolculara bakıyorum da herkesin yüzünde bir bezginlik okunuyor. Gerçi savaşa girmedik ama dünyanın ateşle kanla yanıp tutuşması bizi de etkiliyor. Aramızdaki kaynaşma kalabalık içinde yok olup gitti. Acaba karımla olsa nasıl olurdu? Yok. Olurda da aynı şey olurdu. Ne var ki yılların alışkanlığından bu yabancılığı fark etmeyecektim. Sonra her evlilikte bulunan o korkunç şey... Kendi başına olmak isteği var içimde Ama şimdi bu kadınla Keşke bir gazete alsaydık Neden? Birlikte olmak yetmiyor mu? Her an bir hareketle düşüncelerimizi birbirimize anlatmak mı gerek? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? İnanmayın isterseniz Birlikte öğle yemeği yiyelim mi? Beni mazur görün başım çok ağrıyor Üstelik pek yorgunum Başka bir gün gelir sizi görürüm Peki siz bilirsiniz Bugün yapacağım çok iş var. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde çalışacağım. Dördüncü Mehmet dönemi açıklık istiyor, evet. O gün akşama kadar çalıştım. Yalıya dönünce balığa çıktım. Üç saatte iki izmarit yakalayabilmişim. Gün boyunca o kadını hiç düşünmemiştim. Ama karanlıkta bahçeden girer girmez hatırladım. Masal gibi bir şeydi bu. Kuşkusuz rastlantı ama güzel rastlantı. Bu kadar zenginleştirici bir deneyi Yaşamamış olmaya razı olamazdım Neyse bu olay artık kapanmıştır Kütüphanelerde yapılacak büyük işlerim bitmişti Evden çıkmıyordum artık Önceleri öğleye kadar çalışabilirken Şimdi öğleden sonra da Masamın başında kalabiliyordum ama o genç kadının anısı gizli gizliye arkadaşlık ediyordu bana. Onu beklemiyordum. Gelmeyeceğine emindim. O geçici bir yaz yağmuru, bir aydınlık fırtınasıydı. Aşk Hanım. Buyurun beyefendi. Sabah gazeteleri geldim. Şimdi geldi. Buyurun. <Gülüyor> Bu ne? Ne oldu efendim? Sana demedim sen işine bak işine bak Müthiş bir aile faciası Karısını suda boğarak öldüren adam tutuklandı Bir gün suda şakalaşıyorduk Elleriyle omuzlarıma abandı Güçlükle kurtulabildim Hay Allah Nasıl oldu da hemen o zannettim Başkalarıymış bunlar 200 bu kadar yıl öncenin insanlarını kendimde yaşıyor sanıyordum Oysa bir daha göremeyeceğim hem de çok ilgilendiğim bir insanın söylediklerini bile iyi dinlememişim ki... ...şimdi onu tekrar nasıl bulabileceğimi bilmiyorum. Ne acı bir buluş benim için. Şu küçük rastlantı gösterdi ki ben sadece yüzeyde yaşayan bir insanım. Büyük sağlam bir taraf yok yaşamımda. Aşk bile bende bir tür kaybetme korkusundan başka bir şey değil artık. Neden gelmiyor? O bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Anlayamadım, dinleyemedim. O konuşurken ben kendimle uğraşıyordum. Belki de kurtulmak istediği bir şeyler vardı. Yardım edebilirdim. İyi dinleseydim eğer. Yapamadım. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün... ...belki o da bir faciaya kurban gidebilir. Gaflete düştüm. Boş bulundum. Ah, ah. Karım bu evi aldığımız gün şöyle demişti. Ben tek başıma bu evde oturamam Sabri. İlk işimiz bu bahçeyi düzeltmek olmalı. Düzeltiriz Seherciğim. Üzülme düzeltiriz. Karımı düşündükçe... ...nedense o genç kadın geliyor aklıma. Çünkü o kadın bu bahçeyi çok sevmişti. Neden? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Çünkü gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Deniz buz gibi Ayaklarım dondu Yıldır atlamaya neden bu kadar çekimler oldum bilmem Aa. Geliyorum Ayşe hanım geliyorum Gene bu anahtarını almayı unuttun Ah. Siz sen Şaşırdınız mı Hem insanı davet edersiniz İsrar edersiniz Hem de bu sıcakta kapının önünde bekletirsiniz Ay Bağışlayın Hiç ummamıştım Dün gece çok geç yatmıştım Şimdi de uyanmak için denize girecektim Ben de mayomu getirdim ama buradan girmeyeceğim bir plaja götürürsünüz beni değil mi? Nasıl isterseniz Araba ile geldim ama gene de yorgunum. Camları bozuktu açamadım bunu aldım. <gülüyor> Hava ne güzel değil mi? Evet. Hadi hemen çıkalım. Şey önce birer kahve içsek. Öyleyse siz denize girin kahveyi ben yaparım. Kaç gündür gelmek istiyordum ama hep bir şeyler çıkıyordu. Üsküdar vapuru ne kadar kalabalıktı. Neden bu vapurda hep neşesiz mutsuz insanlar var? <gülüyor> Neyse ben kahve pişirmeye gidiyorum. Geldiği için teşekkür bile edemedim Her şey o kadar beklenmedik zamanda Beklenmedik şekilde oldu ki Yukarda olduğum vakit gelseydi Ben sokak kapısını açar açmaz Onu karşımda görseydim Daha başka türlü karşılardım Hayatıma böyle iyice yerleşmiş gibi Haller almasından hem hoşlanıyor Hem korkuyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Su buz gibi <Gülüyor> Ferahlattı Kahve pişti Elimde tepsi cezve kumcanlarla sizi bekliyorum Akıntıyı hesaplamayı farkında olmadan açılmışım Oh şiştim Oysa kıyıdan ayrılmak adetim değildir Kahvelerimizi içince yola çıkacağız Bugün beni gezdireceksiniz unutmayın Ayşe Hanım gelmeden çıkalım Beni başkalarına benzetip yüzüme karşı ağlayan insanlar artık hoşuma gitmiyor Ayşe Hanım bugün izinli Olsun gene çıkalım Hava çok güzel Yukarı çıkalım ben giyineyim Siz çalışma odamda bekleyin biraz ha? Tamam çıkabiliriz artık Yazdıklarınıza bakıyordum Evliya Çelebi'yi yeniden ele alıyorsunuz galiba <gülüyor> Dedem de yalnız kaldıkça okur okur gülerdi Bazen bize de anlatırdı Evliya Çelebi'yi Hadi çıkalım Kolunuza girebilir miyim? Siz bilirsiniz Neden dalgınsınız? Siz hep böyle misiniz? Ee, son günlerde beni o kadar yordunuz ki Ne gibi? Şey, her sabah gazeteleri size ait bir faciayla karşılaşmak korkusuyla açıyordum Beni çok kaygılandırdınız <gülüyor> İyi ama yalandı bu Yalan mıydı? <gülüyor> yalandı tabi Kocanızın sizi öldürmek istemesi <gülüyor> Yalandı Bilmem için yaptım Kuşkusuz ilginç görünmek için olacak Biraz da yağmurun muzipliği Öyle bir şey yok Olamaz da çünkü kocamla ayrı yaşıyoruz O İtalya'da başka bir hanımla eğleniyor Baş, başka bir kadın mı Biliyor musunuz çok güzel bir kadın İsveçli bir sarışın Hani şu dergi kapaklarında görülen Yarı sporcu yarı sinema dişisi kadınlardan Bende büyük bir resmi bile var Kocamın sevgililerinden biri Beni kışkırtmak için göndermiş olacak Ya ama nasıl olur Nasıl dayanıyorsunuz buna e Ne yapabilirim mademki sevişiyorlar Peki o yalanları nasıl uydurdunuz bana Hatırlamıyor musunuz o gün ne kadar sıkıldığımızı Evde kapanmıştık Durun Ne var Yanağınızdan üpeceğim Oh, çocuksunuz. Okul çocukları gibi sokakta sevişiyoruz. Kolay bir rahatlığa ulaşmış gibiyim. Bu kadar yalan. Peki, gene yalan söylüyorsa... ...belki o günkü doğruydu asıl. Biraz aydınlık lütfen, biraz aydınlık. Hangi sözünüze inanayım? Tabii, en son söylediğimi. Son haberler daima en doğrudur, öyle değil mi? İlgili çevreler olayı yalanladı. <gülüyor> Sevinç denen şeyin asıl anlamı bu olmalı Anlamadım Yüzünüze bakıyorum da sanki bir tek çiçek olmuş Mutluluk yüzünüzde Eşyayı başka şekilde içimize sindiren Yaşadığımız anı bir uçurtma Bir türkü gibi havalandıran bir şey bu Böyle mi? İçinizin pırıltısı dıştan okunuyor Hiç düşündünüz mü bunun nedenini? Hah, bilmem Bu kadar çok derinden sevinmek için Bir insanın nasıl ıstırap içinde yaşaması gerektiğini Diyorum Herhalde benim tanımadığım bir takım deneylerden geçmiş olmak gerekir anlamak için. Ama herhalde bu sevincin kaynağı ben değilim. Bilinemez. Büyük bir lambaya benziyorsunuz. Büyük, temiz, işlenmiş, güzel, eski bir lamba. Yahut bir avize. Gündüzün ortasında mı? Hı hı. Çocukken sokağımızda bir hava gazı lambası vardı. Gündüzleri söndürmeyi unuturlardı. Çevresinde yabancı, yalnız... ...kendi bildiği bir şey bekler gibi... ...öyle yanar dururdu... ...dalların yaprakların arasında. Sakın öyle bir şey olmayayım. Hayır hayır ben sevinciniz için söyledim. Ama belki de öyledir. Neden olmasın. Demek anladınız. Zaten bunun için bugün geldim. Bakın nedir. Ben çoktan beri kendime bir gün... ...hediye etmeye karar vermiştim. Anladınız mı? Baştan başa benim olan bir gün. Özgürlüğümün günü. Bugün onu yaşıyoruz. Şey, beni... Pek yıl bulmuyorsunuz değil mi? Aa rüsa ederim, rüsa ederim. Zaman zaman böyle hallerim vardır. Bana bugün tahammül edin olmaz mı? Az yaşayan insanlarda böyle şeyler olur. Nasıl yani? Son zamanlarda ipi hastalık çektim. Öyle mi? Sakın yanlış mana vermeyin. Şimdi sağlıklıyım aslan gibi. Hele o melodramı unutun. Aklınızdan tümüyle çıkarın. Bilmem neden yaptım bunu. Acıktım. Bunu düşünmeliydik. Plajda yemek var mıdır? Ay pardon daha önce sorayım. Bugün benim nazımı çekecek kadar zengin misiniz? Yoksa... E, değilsem ne yapacağız? Bakın küpelerimi aile yadigarları ne güne duruyor? Rehine veririz bir şeyler yaparız. <gülüyor> ya da yüzüklerimden birini. Biri Yakut büyük pırlanta ile birlikte parayıdır herhalde. <gülüyor> acet yok acet yok paramız var. Benim hiç param olmaz bana para vermezler. Yanımda otomobil param var bir de dönüş biletim. Başkasında olsa bir an bile dayanamayacağım bir yığın hali var. İnsana asıla asıla konuşuyor. Her an değişiyor. Gene de yorulmuyorum. Sabahtan beri içimde net değişiklikler oldu. Kaçmak isteği, düpedüz kadın iştahısı... ...garip bir şefkat, sevgi, korku, hayranlık... ...hiç duymadığım türden bir dostluk duygusu. Acayip bir duygu çıkını oldum. Yarın sabah uyandığımda kendimi tanırsam çok iyi. Plaj nerede? Çok acıktım ee, İsterseniz başka yerde yeriz Plajın lokantası var mı bilmiyorum Nasıl isterseniz yalnız benden karar beklemeyin İyi bir yere gidelim Nereyi istersiniz Ben buraları hiç bilmem Ama İstanbullusunuz İstanbulluyum elbette Hem kaç göbekten beri Ama gene de bilmem Biz öyle fazla çıkmayız İzin verirseniz şu üç cümlenizin Söyleniş tarzını inceleyelim İstanbulluyum derken Sesiniz birdenbire dolgunlaştı bütün bir terbiye, sevk, yaşanmış hayat gururu oldu. Yazar olduğunuz nasıl da belli. Sonra boğazı bilmediğinizi söylerken... ...aynı ses kendi saflığına şaşıran küçük bir kız sesi gibi ufaldı. Ee sonra? Ya ama alay ederseniz keserim. Yo yo aksine çok ilgi mi çekti? E, üçüncü cümle? Fazla çıkmadığınızı söylerken de isteye isteye çekilen bir yalnızlıkta... ...kendinizi herkesten ayırdınız, gizlediniz. Kendimi yahut gerçeğimi? Bir tür gizli bir üstünlük gibi de gösteriyorsunuz bunu Ama gene de bu vazgeçişte Yenilemeyen bir yığın zorunluluk sesmiyor musunuz? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir şey buldunuz galiba <gülüyor> Bu tıpkı Londra'ya yargılanmaya götürülen bir önce Şarlın her sabah atına binerken yanındakilere Hala imparatormuş Bütün yetki ve özgürlüğüne sahipmiş gibi en yüksek sesiyle yollarındaki ilk varış kentinin adını vermesine benziyordu. <gülüyor> Hayal gücünüze diyecek yok doğrusu. <gülüyor> Ama gene de en güzeli İstanbul kelimesinin ağzınızda aldığı şekil. Ben bir büyücü olmayayım sakın. Hayır hayır bu olanaksız. Siz bir gözbahçı olamazsınız. Hele şimdi hiç olamazsınız. Neden? İçtensiniz. 40 yıllık dostmuşuz gibi ne kadar rahat koluma giriyor yaslanıyorsunuz. Belki de kendinizi bu duruma alıştıramıyorsunuz. Kendinizi bağışlamıyorsun. Bilmem Kırkını aşmış iki çocuk babası insanlar için değil bu durum diyorsunuz e, Belki de Bunlar ancak çok genç yaşlarda Bir kez için bağışlanabilecek şeyler diyorsunuz heh? Birdenbire içim burkuldu Karımın okumadığım mektubu geldi aklıma Üç gündür bu mektubu bekliyordum oysa Seher son mektubunda şöyle diyordu Sabri Babam Antalya'ya geldik geleli oğlana kerata demesi için yapmadığını bırakmıyor Şaka bir tarafa çocukların terbiyesi bozulur mu dersin? Belki de karımın telaşı sadece sayfa doldurmak içindi. Onun babasına İstanbul'dan ayda bir kez mektup yazarken çektiği sıkıntıları hatırlıyorum. Şurası Vaniköy çeşmesi değil mi? Evet bir şey söyleyeyim mi? Ha? Hep şu andaki durumumu haklı çıkarmaya çalışıyor gibiyim içimden. Karımın iştenliğinden bile kuşkulanmaya Çabalıyorum Neden? E, Kendi kendime onu da içine alabilecek Bir insan hali masalı uydurmaya çalışıyorum Ben nasıl bileyim Biliyor musunuz Bir şeyi yıkamadan Geçici bile olsa ikincisini kabul edemeyen O çaresiz insanlardan Oysa yıkmaya ne gerek var İyi teşhis koydunuz Bütün yaşamım böyle geçti Sandili iskelesinden karşıya geçmek üzere sandala bindiğimizde zaman kendisini bu yaz öylesinin güzellikleri arasında durdurdu. Onunla birlikte olduğum için de tekrar çok mutluluk duydum ama aynı gülünç olmak korkusu yeniden canlandı. Şu denize bakın. Hmm, somutkan çocuklar gibi olmayın yakışmıyor. <gülüyor> Dalgın bebeği sevsinler. Bakın dudaklarınız gene balık ağzı gibi oldu. <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> ne kadar gülünç olursa olsun Yıllardır bir aşkın başlangıcı Denen mucizeli şeyi yaşamamıştım Ama gene de Kendinizi duygularınıza bir türlü teslim edemiyorsunuz Evet Garip bir güçsüzlük içinde Anafora tutulmuş gibi olduğum yerde dönüyorum <gülüyor> Yemeği şurada yiyelim Hı. Yeni köy pek değişmemiş. Sadece eski yalıların alt katlarını lokanta yapıyorlar demek. Ee, girelim mi? Hı hı. Bahçenin haraplığı hoşuma gitti. Şu loş lokanta salonu da. Salaşa benzemiyor mu? Olsun. Denizin cevheri her kabaran dalga ile içeri doluyor. Gel şöyle oturalım. Eee? <gülüyor> Ne oldu? Garsonun bize bakacağı yok Dipteki kadın müşterilerle meşgul Bakar mısınız? Nafile bize bakmaz Elini sallıyor ama geleceği yok Karnım da öyle acıktı ki Galiba aldandık buraya gelmekle Benim de öyle gibime geliyor ama yer güzel Tabi denize uzaktan bakmak şartıyla Şu mazot lekelerine Çöplere bakma sakın İştahın kapanır sonra Garsona bak aynada kendini seyrediyor Esmer delikanlı kendini güzel bir adam sanıyor <gülüyor> Yuvasına çivilenmiş gibi Derine kaçmış gözleri olmasa <gülüyor> Buyurun emredin İşte liste Listenin kirliliğine bakmayın da bir şeyler seçelim Öldüm Evet ee, Bir dakika bir dakika sabırsızlanmayın Et balık salata ne dersiniz İyi Bu adam servisten hiç anlamıyor Ne olacak yemek her yerde bulunur Fakat kral gudea gibi bu hitit kabartması Garson bulunamaz <gülüyor> Tabağımı yalayıp yuttum Ben olmasam garsonun bunları da getireceği kuşkuluydu Adam kadın hayranı Evet burasını haremi sanıyor ve erkeğe dayanamıyor <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden bir şey yemiyorsunuz Ama keyfim yerinde Deniz kenarında olayım yeter Havası bile doyuruyor <gülüyor> Su benim asıl unsurumdur <gülüyor> ...tutabilir miyim? Deriden gelen her şeyi de sever. Suyu, rüzgarı ve insan tenini. Rüzgar insanı nasıl sarar? Hiçbir yıkanma o kadar serinletmez. Hele sabah rüzgarları. <gülüyor> evimiz yandıktan sonra uzun bir zaman çiftlikte kaldık. Babamla sabah erkenden ava giderdik. Biliyor musunuz babamla evimiz yandıktan sonra dost olduk. <Gülüyor> Garip. Evet o zamana kadar koca evde birbirimizi kaybetmiş gibiydik. Zaten babamın o evi hiç sevmediğini yandıktan sonra anladım Allah'tan bizi kimse görmüyor Sevdiğim insanlara dokunmadan Onları mıncıklamadan bir türlü konuşam Tarama geldim Şöyle koyayım Buyurun. Başka bir emriniz Aa, Hem başka bir emriniz var mı diye soruyor Hem de cevabını almadan uzaklaşıyor Ne garip bu kral Gudea <gülüyor> Demin tarama istemiyoruz demiştik ona Hadi biraz da bana kendinizden Çalışmalarınızdan karanızdan çocuklarınızdan söz edin Sizi dinlemeye bayılıyorum Ne güzel konuşuyorsunuz Plaja geldiğimizde sıcak ve tenait <Gülüyor> <Gülüyor> Az sonra gidip kumlara uzandı Siyah gözlüklerinin altında yüzü bir maske olmuş Kaskatı uzanıyordu bütün bunlar buna bu yabancılığa varmak için miydi? İşte şimdi de yüzü koyun döndü. Onu böyle kendimden tamamıyla uzak görmek hiç hoşuma gitmiyordu. Evet hayatından çıktım artık. Gene de yanına gitmeliyim. Ama böyle güneşte iki yanmış kanat gibi yatacak olduktan sonra. Geldiniz mi? Benim için ne düşünüyorsunuz farkındayım. Evli olduğunuzu biliyorum Ama gene de nasıl bu kadar Sorumsuz ve rahatça bencil olabiliyorum Aklınızı almıyor Bunu düşünmek istemiyorum Denize girelim mi Aa, iyi olur Ne güzel yüzüyorsunuz Söyledim benim asıl özüm ee, Sakın fazla açılmayın Ay! Ne oldu Durun durun kıpırdamayın geliyorum ne oldu? Kırak bitirdi ayağınızı. Bir dakika. Bir dakika omuzumuza tutun. Ödümü patlattınız. Yok Hiçten mi korku canım? Ayağıma galiba başıboş bir yosun takıldı. Çok korkak olmuşum. Ona hatırladınız değil mi? Neyi? Kocanızın yaptığı şeyi. Canım o şakaydı dedim ya size. Yalan söylemiştim. Hadi çıkalım artık. Bu kadına... Hiçbir yardımım dokunamaz mı? Hayır Bütün yollar kapalı Kendi yaşamlarımızda ayrı ayrı mahpusuz Gerçekten şakaydı o gün söylediklerim Unutun artık onu Ama demin denizdeki haliniz Yusun dedim ya Bekleyin giyineyim Çok değişik yoldan ben de aynı şeyi yapıyorum ...en masum şekilde bu kadını hayatımdan atmaya çalışıyorum. Öf. Neden her şeyi bir azap yapıyorum kendime? Ben önceden hiç böyle değildim. Ben neler düşündüğünüzü biliyorum. Ama umurumda değil. Bugün benim günüm çünkü. Sizin problemlerinizle uğraşamam bir de. Haklısınız. Bakın o gün neden size yalan söyledim? Çünkü yalan hayatı güzelleştiriyor. Bu küçük oyun yüzünden ne beni, ne bugünü... ...ne o pasaklı garsonu... Hiçbir şeyi unutamazsınız Doğru Alelade bir korku bile önemli bir olayı oldu günüm Bütün bu alelade şeyler Onun ışığından size gelecek Ve siz düşüneceksiniz <gülüyor> e, Hisardan vapura binebiliriz isterseniz Olabilir Öyleyse biraz acele edelim vapuru yanaşıyor Siz bilet için koşun ben yetişirim Peki e, Bir dakika Ne oldu Daha erken Şöyle sahil boyunca yürüyelim biraz Yoruluncaya kadar <gülüyor> Gene çocuklaştım değil mi Olsun olsun yakışıyor Yorulunca bir yere otururuz Elbette bizi götürecek bir şey buluruz <gülüyor> Yoruldum Bir taksiye atlayıp Paşa Bahçe'ye gidelim Ya da Beykoz'a Beykoz çayırı ne güzeldir şimdi Beykoz'dan vapurla dönsem mi bir kahvede otursak biraz Öyleyse dönüşte Kanlıca'da duralım biraz Koydan güneşin batışını seyrederiz Siz yoruldunuz biraz Nereden anladınız Sabahki canlılığınız yok oldu Hayır yorgun değilim hiç değilim Beni başınızdan savmaya çalışıyorsunuz Hadi eve gidelim Ben son vapurla İstanbul'a dönüceğim Yalıya akşam ışıkları içinde girdik Bahçedeki sedir ağacının yanında birden durdu o. Bu evi aldığımda ağaç hastaydı... ...çok çalıştım, biraz düzeldi... ...tepedeki bütün ağaçlar hasta... ...şu sedirin yarı gövdesini oydurup... ...betonla sıvattım, ilaçlattım... Nasıl olmuş da bunlar o gece yanmamışlar... ...bir kısmını... ...yangın tepeye geçmesin diye kesmişlerdi... ...hayret... Artık hikayenizi biliyorum... ...bu yalının yerindeki eski evde doğup büyüdünüz... ...onu görmeye geldiniz... ...öylese neden bunca yıl beklediniz... Bunu daha ilk karşılaşmamızda söyleyemez miydiniz? Oysa diyemedim ona bunları. Çünkü o gerçekten bitkin görünüyordu. Ya hastaysa, ya büsbütün hastalanırsa, ya burada kalmaya kalkışırsa, yarın sabah Ayşe Hanım onu burada görürse. Alçaklığım çıldırtacak beni. Bir yandan kendimden utanıyorum, bir yandan ona acıyorum, bir yandan da onu sepetlemek istiyorum. Hayır, hayır, hasta değil. Daha çok bir gölgeye benziyor. Birdenbire kırılmış bir aynanın dışında kalmış hayali andırmıyor muyum? Hı? Ha ha, ha e, e, evet. Dalgınsınız çok. E, hayır hayır şeyi düşünüyorum. Evet e, gölge hayali ama sizin de bir maddeniz var. Benim gibi insansınız. E, plajda... Yeter. Bir hazın anısı olduğu yerde bırakılmalı. Ya da sadece bana bırakın onu konuşmayalım üstünde. İçinizdeki ikiliyi atmaya bakın. Rahat yaşarsınız. Doğru. Pek eğlenceli bulmuyorsunuz değil mi? Şu mübarek 1944 yazında tam kendi düzeyimde bir insanın yaşaması gerektiği gibi yaşıyor... ...düşünmesi gereken şeyleri düşünüyorum. Bu muydu benim meselem? Bütün dünya kan ateş içinde ya. Taht ravalli gibi sallanıyorum. Ben bir çocuk ya da deliyle mi yattım yoksa? Yok yere hayatım bilmeceye döndü. Sofrayı denize bakan pencerenin yanındaki masaya hazırladım. Siz şöyle geçin şöyle. Ben de şöyle Ne diyordum Dedemin zamanında her perşembe akşamı Evde musiki toplantısı olurdu Yaşlı başlı eski zaman efendileriydiler bunlar ee, Sazlarını çalarlar Ağır besteler söylerlerdi Evet Bu evin yerindeki eski yanan yalıda doğdum Ve çocukluğum burada geçti Bizim evde her şey eskiydi Eşyalar, perdeler, kafesler Hepsinin ayrı hikayesi Korkunç ve gülünç tarihi vardı Bir sandık açıldı mı Bir yığın isim rütbe ve olay sıralanırdı Bilmem hangi paşanın kuşçu başısı Ondan önce gelenin peşkir ağası Bilmem hangi paşanın karısı hatırlanırdı Odaların kapıları da böyleydi Onun için birdenbire yarı İstanbul Hemen hemen bütün boğaz oturduğumuz yerde toplanı verirdi. Yük annem hep eski biçim şeyler giyerdi. Sultan sarayından çıkarıldığı vakit... ...kendisine hediye edilen elbiselerdi bunlar. Sultan üç yıl içinde onu o kadar sevmiş ki... ...kutucu başılığa kadar yükseltmişti. Hatta fil dişi saplı bir tören bastonu bile vardı. Ona dayanarak evde o acayip... ...kıvrım kıvrım giysileri, dantelaları içinde dolaşırdı. Kalpa sabahleyin erkenden ona hotozunu giydirir... ...sonra kahvesini getirirdi. Sonra nasıl eridi gitti onca zenginlik? <gülüyor> Bir gün evimize bir adam geldi Bahçede dedemle konuştular Biraz sonra dedem onu kovdu Üç gün sonra tekrar geldi Sonra da sık sık gelmeye başladı Kılıksız kalabalık ağızlı bir adamdı Geçtiği yerlerde hayatı her gün kurutanlardan biri Aslan paşam diye konuşurdu Terini paçavra gibi bir mendille silerek Vallahi fazla veremem İşler kesat gidiyor Memleketten bu kadar insan sürgüne gitti Konaklarda saraylarda ne varsa bedestene döküldü Bu zamanda hiç kabil mi paşam Ne var ne yok satıldı mı yalıda İkinci gelişinde Hint takımı gitti oh. Üzeri acayip hayvanlar Ejderhalarla süslü takım Sonra avizeler daha arkasından yaldızlı takımlar Vazolar aynalar paravanlar Sofra takımlarımız gitti Sonra da sıra elmaslara geldi Teyzem bu eşyaları çok severdi Bir gece kayıkhaneden kayığı çıkararak gitmiş Üç gün sonra ölüsünü getirmişlerdi Oysa o hafta nikahı olacakmış Buna rağmen her şey satılmaya devam ediyordu değil mi? Evet Babam anneme dert yanardı Bedava gidiyor bütün bunlar Bari biz yapsak bu işi Elim bezirganına düpedüz hediye ediyoruz Hiç kuş besleyeceğim diye bu iş yapılır mı? Ev ormana döndü Annem ona hak verir Fakat ikisi de dedeme bir şey söylemeye cesaret edemezlerdi Yaslı gibiydiler Para mal meselesi değildi bu Sadece gidenlere üzülürdük En çok üzülen de Kalfa'ydı Şöyle derdim Ah küçük hanımcığım ah Bunlar hep senin çeyizlerini satıyorlar Kuru tahtalar üstünde evleneceksin Hiçbir şeyciklerin olmayacak Biliyor musun Sen de ölen teyzeciğine benziyorsun İnan bana onun elbiselerini giy Gece vakti herkes uyurken Koca yalıda yarı deli bir ihtiyar olan Kalfa ile ben Tek başıma sırtımda ölmüş olduğunu bildiğim bir insanın elbisesi Hayaletler gibi oda oda dolaşır Onun gibi yürümeye Oturmaya kalkmaya uğraşırdım Gel sana teyzenin Hiç giymediği gelinlik elbiselerini giydireyim Giy Giy ah, Vallahi tıpkı ona benzedim Sen olsun Muhakkak Fatmasın sen Madem ki tekrar gelecektin, neden öldün? Bunların hepsi kör, hepsi kör. Görmüyorlar, bilmiyorlar. Sen doğduğun gece anlamıştım bunu ben. Teyzeni ben büyüttüm. Zaten bu evde doğan herkesi ben büyüttüm. Anneni, dayını, seni, abini, hepinizi. Ama Fatma teyzen apayrı. Ona sütümü de verdim. Ondan ayrılmamak için dışarıda iş bulan kocamdan bile ayrıldım. Bana teyzemin adını verdiler. Artık bir başkası olduğumu biliyordum Hem küçük bir kız Hem oydum Hayatını herkesten o kadar dinlemiştim ki Onu benimsemiştim artık Ve kendi hayatım gibi hatırlıyordum Ölümünü de böyle Gece olup da yatağıma yatınca Onun gibi ölür Sonra da dadımın ilk kımıldanışında Onu kaldırır Giyinir Evin içinde dolaşırdık Bir gece böyle dolaşırken bir kapının aralığından Dedemin bizi seyrettiğini gördüm hiç tanımadığım bir çehreyle bakıyordum Sonra evde herkes tadıya darıldı Ve bu iş sona erdi Ama ben kendi içimde teyzem olmayı sürdürüyordum Ne kadar sürdü bu? Yalanın yandığı geceye kadar ya. Herkes beni teyzeme benzetmekten Kalfa'yı suçlu görüyordu Ama ben dedemin de bunu istediğini biliyordum Biliyordum ki o her gece evin bir tarafından bizi gözetlemişti Anneme babama bunu söylemedim Tek sırrım bu oldu Yalı dedemin ölümünden bir yıl sonra yandı Anneniz hala bilmez mi? Bilmez Dedeme gelince ölümüne hiç razı olmamıştı Doktor hastasınız istirahat etmeniz Gerek bastonuyla kovalamıştı Oysa onu çok severdi Muziki toplantılarına gelenlerin en genciydi Ben hasta değilim Çık dışarı budala herif İlaç ilaç istemem Ben ömrümde hasta olmadım hiç Elbiseyle kanepeye uzandı Yüzü kireç gibiydi Doktor bir saat sonra ilaçları gönderince at şu şişeleri kız, bunu da at, öbürünü de. Şimdi hepiniz gidin artık. İstemiyor, ölmeyi hiç istemiyor. Ölümden değil, ondan korkuyor. Ölüm çirkin şey. Neyse, Kurçu Sinan Bey geldi mi? Hani Sinan benim tavuslarım. Bak, yapayalnız kaldım Neyse Yangın birdenbire başlamıştı Gece yarısı ve birdenbire O koca evi nasıl da öyle sarı vermişti. Babam uyandığında bütün alt kat tutuşmuştu Beni yorgana sarıp çıkardılar Tepede iki odalı köşkümsü bir yer vardı Vaktiyle büyükannemin kapı yoldaşı ihtiyar bir kadın için yaptırılmış Bizi oraya götürdüler İnsanların hepsi kurtulmuştu Bilenler bu işe mucize diyorlardı Ben hep teyzemi düşünüyordum o eski odamda kalmıştı O kurtulmayacaktı Nasıl olsa ölmüş değil miydi Ama elbiseleri eşyaları ile birlikte Anısı da büsbütün ölecekti Kuşlar da kurtulmadı Çoğu yandı Bir kısmı da dumandan boğuldu Sonra evin büyük bir kedisi vardı Masallardaki gibi dedem çavuş koymuştu adını Çavuş da yandı Yukarıda ben hep onu düşündüm Kurtulursa her şey düzelecek diyordum Hayvanlar bize ne kadar güvenirler değil mi? Ya kuşlar? Kuşları da bir türlü unutamadım. Kuşhane evin alt katındaydı. Biz kapıdan çıkarken onların şamatasını duymuştuk. Kafeste olmayanların çoğu kaçmıştı. Bazısı da gündüz olunca geldiler. Bir kısmını tutabildik. Bir iki tanesi de ağaçlara astığımız kafeslere kendiliğinden girdiler. Ama hiçbiri çok yaşamadı. Ne dersiniz? Kaybolmuş tüm bir dünya küçücük omuzlarınıza yüklenmişim. ...çocukluğunuz sizi bir an bile rahat bırakmamış. Bir türlü kendiniz olmak fırsatını vermemiş. Kuşkusuz bunun bir adım ötesi... Evet? Yok bir şey yok. Evet evet sizi dinliyorum. Annem, büyükannem, kalfa, hizmetçi kızlar... ...hepimiz köşkün sofasında ortaya yığılan eşyanın üstüne oturmuştuk. Daha çok bir deniz kazasından kurtulmuşlara benziyorduk. Aşağıdan yangının gürültüsü geliyordu. Bütün semt imdada gelmişti. Herkes yanan evden bir şeyler kurtarmaya çalışıyordu. Bazıları da şaşkınlıktan olmayacak şeyler yapıyorlardı. Yalnız büyükannem kendisine hakimdi. Daima en akıllıca şeyleri hatırlatıyor... ...arada sırada annemi teselli ediyordu. Tepe tarafındaki ağaçların da kesilmesine o akıl etmişti. Yoksa komşular da gider demişti. Bir ara hapisten yeni çıkmış bir adam... ...büyükannemin mücevher kutusunu getirdi. Büyükannem ona... Bunun içinde ne var biliyor musun diye dik dik sordu. Adam bildiğim için kendim getirdim dedi. Büyük annem ben seni karına yaptıkların için sevmezdim dedi. Demek aldanmışım. Sonra ona birçok şeyler verdi. O da dedem gibi saymadan verirdi. Biraz sonra kıvılcımlar olduğumuz yere sıçramaya başladı. Fundalıklar kaç kez tutuştu. Aşağıda durmadan ağaçları kesiyorlardı. Kevekere yan bahçede o kadar az ağaç var. Hep o gece kestiler. Ben tepeden Köşkün bahçesinden ona bakıyordu Her taraftan alev duman fışkırıyordu Büyülenmişçesine seyrediyordu İşte hepsi bu kadar Bütün hikayemiz bu Neyse şu radyoyu açabilir miyim Hava değişir biraz Anlattıklarımla bu New Orleans müziği ne de uyuyor ya. Tam vakit. Lütfen beni iskeleye kadar götürür müsünüz? İstanbul'a kadar geleyim sizinle. Hayır Mers, yalnız kalmak istiyorum. Sokağa çıktık. Tekrar koluma girdi ve yarı vücuduyla omzuma abandı Gene o kadın olmuştu Bütün bu şeyleri hatırladıktan sonra... ...bu gece nasıl uyuyabileceğini düşünüyordum Yoksa son anlattıklarda yalan mıydı? Hayatı güzellesin diye uydurulmuş muydu? Olanaksız Ben istiyorum yalan olmasını Kaçmak, dört yol ağzında bir şeyler kaybeden adam olmak için Tüm yaşamımca hep böyle yapmadım mı zaten? İskele meydanı çok fakir bir şekilde... ...aydınlık ve tenayt. Üç dört yolcu bekleme salonunda uyuyordu. Artık konuşmuyorduk. Bir şeyler söylemek gereğini duydum. Bu gece ya kalmalıydınız... ...ya da ben de sizinle gelmeliydim. Gerçekten bunu mu söylemek istiyordunuz? Yalnız bunu. Bir de... ...bir de ne zaman görüşebileceğimizi soracaktım. <gülüyor> Gidiyorum. Bir koca... Ne olsa kocadır. Bir iki güne kadar aile mutluluğumu savunmaya gidiyorum. Gözümün önünde... ...ipi kopmuş bir uçurtma hayali canlandı. Kadın eliyle yanağımı okşadı ve vapura bindi. ...iskelede vapurun ışıkları gözden kayboluncaya kadar bekledim. Sonra yavaş yavaş döndüm. Yolda yeşillikler arasında yanan bir lambanın altında... ...bir şeyler düşünmek ister gibi durdum. Ee, yarın mektup yazar onları çağırırım. Hayır hayır ben giderim Antalya'ya. En iyisi budur. Hep birlikte döneriz sonra. Birden içim burkuldu. Hayır daha önce kuru palmiyenin çevresine... Bir süs sarmalıyım Bu cins ağaçlarda adettir de Gerçekten iradem yok Hayatıma bütün gayretimle Karışmak isteyişim Kendi kendimi göz hapsine almaktan ileri gitmiyor Bu yalıda artık hep onu arayacağım Bulabilecek miyim acaba? Bazı yağmur oyunumuzu dinlediniz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikayesinden radyo için uygulayan ve yöneten Zehni Küçümen. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Sabri Torun Karacıoğlu Kadın Tijampar, Seher Hale Akınlı. Ayşe Tanju Tuncel, Garson Argun Kınal, Baba Sükan Kahraman, Kalfa Cevza Şipal, Dede Cemil Şahman. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.